Çoculuğumuzun ilk durağı Almanya. Malum Almanya şu ünlü deyimle AB yolundaki Türkiye'ye en sert eleştirileri yapan ülkelerin başında. Avrupa'da en fazla Türk nüfus barındıran ülke de Almanya. Son zamanlarda Alman politik arenasında Türk isimlerine sıkça rastlıyoruz. Bu genç Türk politikacılarında Türkiye'ye karşı Almanları aratmayacak sertlikle tavırlarına tanık oluyoruz. Bu genç politikacılar kariyerlerinde hızla yükselirken... Demetçilerinde Ermenilerin soykırım iddialarına, Batı'nın Kürtçü söylemlerine sıkça yer veriyorlar. Türkiye'de dil ve din özgürlüğü yok diyorlar. Kısacası büyükleri ne derse tekrarlıyorlar. Berlin'de onlardan bazılarıyla ve bağlı oldukları partilerdeki Alman politikacılarla konuştuk. Uluslararası Af Örgütü'nün Almanya'da insan Hakları ihlalleri raporuna bir göz attık. 40 yıldır can güvenliği sağlanamayan, ana dilde eğitim yapamayan, Çifte vatandaşlık alamayan ve ifade özgürlüğü yasaklanan Almanya'daki azınlıklarla görüştük. Sizi Almanya'ya götürüyorum. Gelin biraz da biz onların ne kadar kriterlere uyduğunu inceleyelim. Demokrat damgalı Almanya, Türkiye'nin yerinin Avrupa olmadığını uzun zamandır dile getiriyor. Başbakan Merkel, her fırsatta o bildik cümleleri tekrarlıyor. Türkiye, üyelik müzakerelerinde kriterleri yerine getirmedi. Bunun ilk şartı, Kıbrıs sorununun çözülmesidir. Sonra da dinler arası diyalog çok önemlidir. HDP'nin Kıbrıs konusundaki politikası nedir? İştenki Üzgünüm, şimdi konuşalım. Türkiye'nin coğrafi konumu, kültürel durumu ve geleceğe yönelik ihtiyaçları Avrupa'yla uyuşmuyor. Türk milleti sabırlı olmalı. Siz Türkiye'de AB kriterlerinin uygulanması gerektiğini savunuyorsunuz. Dışarıdan Türkiye'ye dayatılan kriterlerin tümü Avrupa ülkelerinde var mı? Biz Türkiye'nin dostuyuz. Ama tabii eleştirel göze bakmak zorundayız. İyi de o eleştirel göz neden AB ülkesi Yunanistan'da Türk azınlığın durumunu, Hollanda'da Türklerin ana dillerini konuşamayışını, Almanya'da Türkçe'nin yasaklanışını görmüyor? Türkiye'deki çoğunluk Avrupa Birliği yolunda yürümeye ikna edilmeli. Biz Kıbrıs gibi açıkça haklı olduğumuz bir konuda bile Avrupa'nın desteğini alamadık ki. Şu kesin ki Avrupa Birliği politikası uzun zamandır çelişkilerle dolu ve istikrarsız. Bu Kıbrıs'ta da, Kürt politikalarında da ne yazık ki böyle. Avrupa Birliği yolunda öncelikle Kürt sorunu çözülmeli. Siz bu konuyu çok sık gündeme taşıyan politikacılardan birisiniz. Neden bu konu sizin için çok önemli? Çünkü insanlar ana dillerini konuşmalı. Bakın ben Almanya'da Türk çocuklarının ana dillerini konuşabilmesi için de mücadele veriyorum. Ama 40 yıl sonra gelinen noktada bu mücadelenin pek de başarılı olduğu söylenemezdi. Almanya'da Türkçe eğitim veren okul neredeyse yoktu. Oysa malum kriterlere göre 2 milyon nüfusa sahip bir halkın çocukları ana dillerinde eğitim görebilmeliydi. Sivri dille eleştirilen Türkiye'nin her yanında Alman, Fransız, İngiliz, Amerikan okullarından geçilmiyordu. Hatta Türk okullarında bile yabancı dilde eğitim yapılıyordu. Almanya acaba Kopenhag kriterlerine uyuyor muydu? Almanya'da kültür, dil ve din baskısı yaşayan çocuklar küçük yaşta zedeleniyorlar. Bu çocuk haklarına da aykırı. Burası iki dilde eğitim veren Aziz Nesin Avrupa Deneme İlkokulu. Maalesef çok değil. Maalesef bu biz, ben bir tane biliyorum. <gülüyor> Almanya'da ve Avrupa'da bu örnekte tabii ki sınıf olarak var. Ee, i̇ki dilli sınıflar var ama tam olarak, okul olarak sadece biz bir taneyiz. Buradaki stajyer öğretmen bana çocukluğunun travmalarını anlatıyordu. Sırf Alman okuldu yani. Aha. Türkçe eğitimimi hiç görmedim. Ee, ...orada bize yasaklıyorlardı... işte Türkçe konuşamazsınız... ...Türkçe, burada Türkiye değil... ...burada Almanca konuşmanız gerekiyor... ...önce Almanca, önce Almanca... ...her zaman yasaklıyorlardı. Ama... Öğrencilerinin yüzde doksanı... ...yabancı olan bir Alman okulu... ...okul sınırları içindeki her yerde... ...avluda ve sınıflarda... ...Almanca dışındaki dilleri yasakladı. Almanya Cumhurbaşkanı Kohler... ...Almanya'daki göçmen ailelerin evlerinde de Almanca konuşmaları gerektiğini söyledi. Sınıfta, da okul alanı içindedir. Kesinlikle Türkçe konuşulmamalıdır. Türk çocuklarının Almanca konuşmaması onlara büyük zarar verir. Haziran ayında Berlin'de Herbert Hoover adlı okul... ...avluda ve sınıflarda Almancadan başka dil konuşulmasını yasaklayınca... Alman Ulusal Vakfı tarafından ödüle layık görüldü. 75 bin euroluk ödül okul müdürüne bir kilise töreninde takdim edildi. Niçin işte teneffüste bile Türkçe konuşmak yasak? Hani Kürtçe konuşturun Türkiye'de diye kıyamet koparken. Niye biz Türkçe konuşamıyoruz burada? Kürtçeden de söz ediyorsunuz. Bence Kürtler Türktür. Tıpkı Bavyeralıların Alman olması gibi. Ama Bavyeralılar kendi dillerini konuşabiliyorlar. Orası Almanya'ydı. Demokrat, özgür ve insan haklarına saygılıydı. Ama Almanya'da yaşayan iki milyon Türk'ün ana dilini öğreten... ...Türkçe öğretmenlerinin sözleşmelerini yavaş yavaş kesediyordu. ediyordu. Peki ya yıldır orada yaşayan bu iki milyonluk Türk nüfus... ...bunlara karşı ne yapıyordu? Pek bir şey yapamıyorlardı. Hatta demokratik örgütlenme özgürlüklerini bile kullanamıyorlardı. Siyasi baskının yanı sıra yıllardır horlanmış ve aşağılanmışlardı... Ya çalışmaktan nefes alamıyorlar ya işsizlikten sokağa çıkamıyorlardı. Ortalığa çıkanlar derhal belli merkezlere bağlanıyorlar ve bir bütünlük sergileyemiyorlardı. Yıllardır parçalanmaları için büyük çaba harcanıyordu. Hamburg'da Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Selçuk Han bir gece önce saldırıya uğrayan dernek binasının girişini gösteriyordu. Hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız ve Türk milletine mensup insanlarız. Hangi etnik kökenden olursak olalım yurt dışına çıktığımız zaman bir bütün olmak zorundayız. Maalesef burada bu konular çok ayışığına çıkmış. Dini cemaatler bölünmüş, Alevi toplumu kendi arasında bölünmüş, bazı atatürkçü düşünceye sahip olduğunu iddia eden arkadaşlar kendi arasında bölünmüş. Olay adi vakı olarak polis kayıtlarında kalacak büyük ihtimal failler bulunamayacaktı. Almanya'daki Türklerin güvenliği genellikle sağlanamıyordu. Ve bu kriterlere aykırıydı. Anetta Kalen Amadeo Antonio Vakfı Başkanı Vakıf Almanya'da yükselen ırkçılıkla mücadele amacını güdüyor ve insan hakları konusunda çalışmalar yürütüyor. Bu vakfın ismi neden Amedeo Antonio? Amedeo Angola'daydı. O duvar yıkıldıktan sonraki ilk kurbanlardan biriydi. Öldürüldü. Nasıl öldürüldü? Küçük bir şehirde bir grup ırkçı tarafından. Ben AFA örgütü raporlarında Almanya'dan pek çok örnek gördüm. Mesela son yıllarda sınır dışı edilirken öldürülen Sudanlı Amir Agrip davası var. Polis darbesiyle bir gözüküyor olan Daviodi davası var. Polisi bir ile karıştırarak yanlışlıkla öldürdüğü emekli bir Alman vatandaşı var. Tatile gittiği bir kentte otel odasına zorla girmeye çalışan polislere direnince iki kurşunla öldürülmüş. Ailesi dava açmış ama savcı poliste kusur bulmamış. Bu gibi olaylarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, korkunç olaylar oluyor. Bu bir nevi polis terörü değil mi? Bu konuda ne yapılabiliyor? Bununla mücadele için halkın bilinç seviyesi yükseltilmeli. Anette Kalen artan ırkçılığa işaret ediyordu. Bir Yahudi olarak, Nasyonalist Parti'nin ve ırkçı örgütlerin baskısını üzerinde hissettiğini anlatıyordu. Öte yandan masasındaki bir logo dikkatimizi çekmişti. Üzerinde İslamcı faşistler İran'daki rejimle beraber çökecekler ibaresi vardı. Acaba ırkçılığa ayrımcılığa karşı savaşan bu vakıf dinler arası ayrımcılık mı yapıyordu? Önce bizden sakladığı logoyu daha sonra göstermeye karar verdi. İslamcılar içinde faşistlerin olduğunu düşünüyordu. Amerikan başkanı Bush'un fikirlerini paylaşıyordu. ...en büyük şikayeti Almanya'daki Amerikan ve İsrail karşılığıydı. Burada arkadaş edinmenin en kolay yolu Amerika'ya küfretmek ve İsrail'e karşı olmak. Bu bence her şey için bir başkasını suçlamak kavramından kaynaklanıyor. Son beş yıldır İslami terör oranında bir artış var. Sadece Avrupa'ya veya İsrail'e karşı değiller. Onlar kendi vatandaşlarını da öldürüyorlar. Ertesi sabah Berlin'de seçim vardı. Caddeler, seçim afişleri panolarla kaplı. Bazılarında ırkçı partiye oy yok yazıları. Sabahın erken saatlerinden itibaren kilise ve okulları dolduran halk oy kullanıyor. Biz Anetta'nın korkuyla söz ettiği nasyonalist partinin ofisine gidiyoruz. Berlin'in Doğu tarafında güçlü oldukları söyleniyor. Yeniden yapılandırılmaya çalışan Doğu bölgelerde ıssız sokaklardan geçiyoruz. Sonunda Milliyetçi Demokratik Parti'nin baş harfleri yazılı bayrağı görüyoruz. Eckhart Bröninger bu partinin milletvekili adaylarından biri. Arkasında Evinize Dönün yazılı afişlerde bohçalar arasında kaybolmuş Türk kadınlarının tasvirleri. Ona ırkçılık suçlamalarını kabul edip etmediğini soruyorum. Bence bu Alman basınının bir yalanı. Bizim Türklerle tarihi bir dayanışmamız var. İngilizlere karşı birlikte savaştık. Bugün hepimiz için asıl tehlike küresel çetelerdir. Her iki halka zarar veriyorlar. Biz buradaki Türklerin ucuz işçi olarak kullanılmalarına karşı çıkıyoruz. Onlar gitsin mi? Tam arkasındaki afişte yabancı işçiye dur yazıyordu. Seçim sonuçları açıklandığında Berlinlileri şaşırtacaklardı. Mecklenburg-Pomeranya eyaletinde parti yüzde beş barajını bile aşmıştı. Alman Milliyetçi Demokrat Parti oy oranını ikiye katlamıştı. NPD çok tehlikeli bir parti. Hem Yahudilere hem İslam'a karşılar. Yabancılardan nefret ediyorlar. Biz burada Kürt ve Türk arkadaşlarımla birlikte onlarla dişe diş mücadele ediyoruz. Mesela ırkçılığa karşı mücadelede milletvekilimiz Özcan Mutlu'nun adını vermeliyim. Kendisinin Ermenilerin soykırım iddialarını kabul eden açıklaması Türkiye'de pek hoş karşılanmadı. Ama o bir Türk değil ki, bir Alman milletvekili. Onlar Almandı. Almanya'nın milletvekilleriydiler. Nasyonalist partiyle mücadelede öndeydiler. Bröniger'in Almanya'daki Türk politikacılara bakışı ilginçti. Almanya'da siyasete bulaşmış Türkler kendilerine Almanlar arasında yer edinmek için her şeyi yapıyorlar. Çoğu Almandan daha çok Almancı. Oysa bence her millet kendi kültürünü yaşatmalı. Kendi geçmişine sahip çıkmalı ve kendi köklerini unutmamalı. TRT Berlin bürosuna döndüğümde Yaşar Kefeli bana Milliyetçi Parti'nin internet sitesindeki tanıtım filmini izletecekti. Alman güzeli ülkesinde mutlu Mesut yaşarken karanlık bir kültür, Alman semalarını bulandırıyor, kurtlar oluyor, gecenin içinde ay yıldız beliriyor ve müzik doğulu seslerle boğuluyordu. Yabancılar defolup girince de güneş yeniden Alman ulusunun üzerine doğuyordu. Nicht vergessen, für <gülüyor> jeden von der NPD, der den Bundestag reinkommt, fliegt einer von den anderen raus. Das ist die einzige Sprache, die die da oben verstehen. Nur der Protest kommt richtig rein. Bu filmi izledikten sonra gazeteci arkadaşım Özlem Coşkun, Röniger'i telefonla arayacak ve şu açıklamayı alacaktı. İnternet sitemizde yer alan film Berlin merkezimizce federal seçimler için hazırlanmıştır. Bizim düşüncemizi yansıtmamaktadır. Ayrıca kurt sembolü Alman milletinin de semboldür. Peki ya Ay Yıldız? O da mı Almanların sembolü? Bunu federal merkezle görüşmelisiniz. Almanya güçlü nasyonalist akımları tarihinde saklıyor. Alman İmparatorluğu 1871'de kuruldu. Ondan önce bir Almanya yoktu. Germen ırkını oluşturan Prus'lar, Bavyeralılar, Saksonlar hatta Kelt ve Slav azınlık bu topraklarda bağımsız prenslikler halinde yaşamaktaydılar. 1871 yılında ilk Alman İmparatorluğu kuruldu. Vatandaşlarına ise Reich İmparatorluk Almanı denildi. Şu iki haritaya bir bakın. 19. yüzyıl başında ve sonunda Orta Avrupa'yı gösteriyor. Soldaki haritada ayrı sınırları olan küçük bağımsız prenslikler... ...yüzyıl sonunda milli bir devletin içine toplanıyor. Avrupa'da birliğin kurucularından Almanya'nın tarihine bakarsanız... ...her seferinde küllerinden yeniden doğmasına şaşar kalırsınız. Alman İmparatorluğu kuruluşundan sadece yarım asır sonra... İlk Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'yla birlikte en büyük yenilgiyi aldı. Toprakları parçalandı. Sonra hırs ve öfkeyle ayağa kalkıp Polonya'ya ve Rusya'ya saldırdı. İkinci paylaşım savaşı sonunda Almanya yine kaybeden taraftı. Toprakları yine paylaşıldı. Ve tarihin en bilinen soykırımıyla Yahudi ve diğer azınlıkların katliyle tarihe geçti. Belki de bu nedenle kendi tarihinden yola çıkarak Türkiye tarihinde... ...olmayanı arıyor. Kendi kendine bakışını Türkiye'ye de yapıştırıyor. Batının tarihi soykırımlarla örülü. Türklerin tarihinde benzer bir soykırım yok. Ama bu yaratılmayacak demek değil. Batılı politikacılar her yeni güne... ...bir başka soykırım iddiasıyla başlıyorlar. Bu iddialar geleceğe yatırım demek. Tazminatlar almak, toprak talep etmek demek. Son zamanlarda iş gülünç boyutlarda. Selenik'te karşılaştığımız Yunanlı tarihçi George Nakratzas ...Pontus soykırımı denince gülmüştü. Ah bizim küçük faşistlerimiz demişti. Asıl soykırımı yapan Türkler değil biziz. Türklerin ne yaptığını söylüyorlar. Say, bizim onlara ne yaptığımızı say, değil. Tek kelime bile etmiyorlar. In Aydın, in Manisa, in Aydın, yeah. Aydın'da Yunan, Yunan ordusunun Arbe, katliamı. 4400 Müslüman. Down, yeah. Ateşe verdiler 4, köyleri. 400 Müslüman. Aydın'da Çocuklarına başkalarının ne yaptığını söylüyorlar. Kendilerinin ne yaptığını değil. İlkay Önay Berlin seçimlerinde yeşillerden kazanan bir başka genç milletvekili. Türk tarihine bir Yunanlı tarihçinin sahip çıkacağı ve genç bir insanın kendi tarihinden bu denli kopukluğuna tanık olacağınız hiç aklınıza gelir miydi? Ya ben kendimde konuşma hakkı hissetmiyorum. Gerçekten evet. de hissetmiyorum. Çünkü... Çok uzak kaldım ben Türkiye'ye. Yani şimdi kalkıp da Türkiye'ye parmakla göstermek, işte şu yanlış, bu yanlış, şu şöyle, bu aslında böyle olmalı. Benim bunları söylemeye hakkım yok. Ama e, ileride daha fazla, Türkiye ile ilgili daha fazla bilgim olursa ancak o zaman konuşma hakkım doğar. Ama Türkiye doğar. tarihini biliyorsunuz değil mi? Yani Çok az, çok az. Şöyle bir suçlama var, onlara da cevap olsun. Ee, i̇şte... Ermeni soykırım tasarısını tamam. söyledi, onun Hı -hı. için adaylık aldı vesaire dediler. Peki o zaman yani tarihi gerçekten bilmiyorsan niye böyle bir şey söyledin? Ben Masenmord, Masenmord şimdi e, tasarı olarak Masenmord diye bir tasarı çıktı. Şimdi ben kalkıp Alman vekili olarak, e, hayır ben bunu da kabul evet, etmiyorum. Dedim. Yani deme şansına sahip değilim. Çünkü ben sahaya girmeden bana hemen çerme takmaya çalıştılar. Hepmiş, yani şimdi ona, ona takılıp düşseydim bundan sonra hiçbir zaman Türkleri hiçbir şekilde anlatamayacaktım. Bu imajdan kurtulmak için belki de e, oyunu onların kurallarına göre oynamak gerekiyor. Benim yaptığım gibi yani ben aslında çok aşırı kötü bir şey Türklerin gözünde belki çok kötü görünüyor bu ama ben dedim tamam kabul, öldürdük ama araştıralım neden, nasıl, kaç kişi bunu söylemek lazım. Hı -hı. Şimdi hemen kalkıp ortaya hayır biz hiçbir şey yapmadık tamamen suçsuz dediğimiz anda biz kötü pozisyonda düş düşüyoruz. Çünkü Almanya gözünde. İşin aslığı Almanya'da Ermeni soykırım tezini sorgulayan bir Türk'ün ne basında ne politikada ne de akademik çevrede iş bulması mümkün. Demokratik ve çağdaş Almanya'da ifade özgürlüğü yok. Sadece hakim fikirlere hayat hakkı var. Politik kariyer yapabilen Türk kökenli Alman milletvekillerinden biri, ben iki soykırımdan sorumluyum. Bir Alman olarak Yahudi soykırımından, menşei Türk olan biri olarak da Ermeni soykırımından diyebilmişti. Alman Üniversitesi'nde kürsü sahibi bir diğeri, Ermeni soykırımını Kürt soykırımının öncüsü ilan etmişti. Bir başkası Naziler Yahudilere ne yaptıysa Anadolu'da Ermenilere de, ...o yapılmıştır diye bilmişti. Eylül ayında Hollanda ermenilerin... ...soykırım iddialarını kabul etmeyen... ...üç Türk milletvekili adayı... ...politikadan yasaklandı. Onlar Hollandalılaşamamışlardı. Cezalandırdı. Bugün Avrupa Pontus, Süryani... ...soykırım dosyalarını... ...Türkiye'nin önüne koymaya hazırlanıyor. Onlar çok yakın geçmişte... Kongo, Ruanda, Cezayir'deki soykırımlardan, Azerbaycan'da, Irak'ta, Kıbrıs'taki Türk soykırımından söz etmiyorlar. Soykırımları takip eden başka konular da var. Claudia Roth özetliyor. Kürt problemi kadın ve insan haklarında ilerlemeniz lazım. Sonra Türkiye'de bölgeler arası ekonomik uçurum korkunç. Acaba Almanya'da bölgeler arası ekonomik uçurum ne boyutlarda? Yeşiller Partisi toplantısı büyük bir alışveriş merkezinin ortasındaydı. Orada pazarın keyfini çıkaran iki euroluk çaylarını yudumlayan insanlar vardı. Kentin kenar mahallelerinde ise farklı görüntüler, farklı hayatlar vardı. Çok farklı yerlerden gelen insanlar var. Başka şehirlerden gelenler var. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. 1991'de yıkılan duvar Almanya nüfusuna 16 milyon kişiyi katmıştı. 16 milyon kişi başka bir dünyadan gelmişlerdi. O güne kadar hep iş garantisiyle yaşamışlardı. Artık iş yoktu. Her şey pahalıydı. Yiyecek ekmek bile sorun oluyordu. Üstelik batıda da açlar vardı. Hayretle gördüler. Almanya'da bölgesel eşitsizlik, ekonomik uçurumlar vardı. Günün her saatinde bu küçük kapının önünde kuyruklar oluşuyor. Hristiyan bir kuruluş aç ve açıkta olanları doyuruyor. Genç, yaşlı, düşkün birçok kişi bu ve benzeri yardım kuruluşlarının ihanesiyle yaşıyor. Çoğu konuşmak istemiyor, çekime razı olan biri eskiden bir kumaş dükkanının sahibiydi. Şimdi evsiz, işsiz, ailesi uzaklarda. Doğu Almanya'dan gelenleri suçluyor. Duvar yıkıldıktan sonra doğudan gelenler bizi iyice sefil duruma düşürdüler. İşsizlik zaten vardı, iyice arttı. Hamburg'da kentin orta yerinde kaldırımlar kötü bir senaryonun çekildiği bir film setini anımsatıyor. İşsiz, umutsuz, genç bir nüfus sokaklara taşıyor. operasyon ülkeleri parçalara bölerken iki Almanya'yı birleştirmişti. Doğu'dan gelenler de batıdakiler de mutsuz oldular. Suç göçmen işçilere yüklendi. Irkçı saldırılar giderek arttı, ortalığı öfke sardı. Berlin'de yabancı Türkler arasında işsizlik %44 yani neredeyse iki kişiden biri, tabii bu Almanya'nın ortalaması değil, Almanya ortalamasında yüzde 22, Berlin'de işsizlik fazla ama Türkler aslında anormal fazla. Ya fabrikadan işi çıkartılacaksa önce Türkler çıkartılıyor. Şeref Kabir 26 yıldır aynı fabrikada gaz türgünleri yapıyor. iş olmayınca insanları ne yapacağı belli olmuyor. Onu o partilerde o partilerde onu çok güzel kullanıyorlar. NPD gibi parti bunu çok güzel kullanıyor. Ne zaman ki bütçeye dayandı çünkü 16 milyon bir nüfusu bir ülke 5 kuruşsuz yükleniyorsa, bunun emeklisinden tutun da e, sosyal sigortalarından hepsinden e, karşılıyorsa e, tabii ki yani bu e, buradaki batıda yaşayan, eskiden beri yaşayan bizlere de olsun yansıdı bu. Duvarlar açıldıktan sonra yüzde bir kesilme başladı maaşımızdan. Bunu belirli bir sene için yapacaklardı. 17 seneden beri kesiyorlar. Ya. Eskiden Berlin, e, aldık, Berlin tamam. Tulağı, o dedikleri Berlin mahrumiyet belgesi olduğundan yüzde sekiz bir e, maaşınız hayriyetten para verirlerdi. O tamamen gittiği gibi bir, bir de üzerine yüzde bir de doğu almayının kalkınması için bir para kesiyorlar. Ait olmadığı bir toprağa ekilmeden bırakılmış çiçekleri hatırlatıyorlardı. Neredeyse yarım asırdır horlanıyorlardı. Son 20 yılda artan bir nefretin muhatabı oluyorlardı. Berlin'in yapayalnız sokaklarından geçip Kreuzberg'e girdiğinizde... ...öfkenin nedenlerini biraz olsun anlayabiliyordunuz. Yaşadıkları zorlu koşullar ne olursa olsun... Türk mahallelerinin sakinleri... ...renkli cıvıltılı hayatı Almanya'ya taşımışlardı. Yalnız içine kapalı soyutlanmış değillerdi. Birlikte yaşıyorlardı. Berlin'in tersine dükkanlar gece boyu ve hafta sonu açıktı. Sokaklarda birbirleriyle konuşan insanlar ve lüks araçlar vardı. Alman toplumu için buradaki görüntüler çok yabancıydı... ...ve bazıları için kıskançlık ve öfke nedeniydi. Bu öfke politikacılar tarafından da yönlendiriliyor... ...başka sorunların üzerinin örtülmesine yarıyordu. Basında yer alan haberler, Türklerle ilgili filmler, televizyon dizileriyle kürüklenen Kıvılcım... ...bazen korkunç yangınlara sebep oluyor. Geçenlerde Almanya'nın birinci kanalında yayınlanan Öfke adlı televizyon filmi son örnekti. Filmde çeteler kuran Türk gençleri gösterilmekte, Türklerin uyguladığı şiddetten söz edilmekteydi. ...bu ve benzeri yayınlarda şimdiye kadar iyi karakterli Türk hiç görülmemiştir. Eğer bir filmde Türk karakter kötü değilse mutlaka bir başka Türk tarafından gadre uğrayandır. Etnik kökeni yüzünden ülkesinden kaçıp kurtulandır. Kocası tarafından eziyete uğrayan veya kötü yola düşürülmüş bir kadındır. Bu gibi yayınlarla doldurulmuş ya da kasıtlı birileri zaman zaman birkaç döner dükkanını yıkıverirler. Türk ailelerin canına kastederler... Acılar katmerlenir, failler pek bulunmaz. Alman halkı uzun zamandır kendi kozasında, bozulan ekonomik durumun sarsıntısında yaşamakta. Bir şeyler kötü gidiyor ama ne yapmalı? Alman halkı eski güçlü günlerini arıyor. Berlin'de Reichstag'ı ziyaret edenler her geçen gün artıyor. Burası Almanya'nın gücünün doruunda olduğu zamanların bir simgesi, Hitler yönetiminin kalesi. Küresel müdahalelerden sonra Alman halkı şaşkındı. Almanya'daki değişimi yeni yasaları bir şov izler gibi izlemişti. Geniş halk kitleleri duvarın yıkılmasıyla sarsılmış, Marktan Euro'ya geçişte geçim iyice zorlaşmıştı. Zorlaşan geçim karşısında akılçıl bir yöntem bulunamayınca küresel ilaçlara sarılmıştı. Otelde her televizyonu açışımda beyin boşaltma operasyonlarından birine denk geliyordu. Her yerde bir şov vardı ve izlemeye alışmış halka damardan enjekte ediyordu. Meydanda demokrasi sınavına çekilmiş ve Amerikanize bir eğlencede bulunmaktan hoşnut olanlar ve dalgın yüzler vardı. Sosyal Demokrat Parti seçim konuşmalarını konserlerle süslemişti. Alman halkı demokratik bir seçim şovuyla eğleniyordu. Ünlü lider Fowlerayt herkesin favorisiydi. Eşcinsel olduğunu açıklamış ve gönülleri fethetmişti. Sevgilisiyle çektirdiği resimler gazetelerin baş köşesindeydi. Bu adam sosyal demokratları sevmiyordu ama Fowlerayt yüzünden onlara oy verecekti. ...Türk olduğumuzu öğrenince konu genişledi. Peki Türkiye sizce Avrupa Birliği'ne girecek mi? Hmm. <gülüyor> Hayır sanmıyorum. Ya, ama... Türkiye belki girer ama insan hakları ihlalleri yüzünden uzun yıllar sonra. <gülüyor> Alman Düşünce Kuruluşu Bertelsmann'ın Avrupa'nın 27 ülkesinde yaptığı ankete göre... Avrupalı sadece yüzde 34 oranında Türkiye'nin birliğe üye olabileceği düşüncesindeydi. Uda Steinbach, Hamburg Doğu Enstitüsü'nün direktörü. Sadece o kadar mı? İlk görevini Türkiye'de yapmış bir askeri istihbaratçı. Türkiye ve Orta Doğu ile ilgili birçok kitabın ve araştırmanın yazarı. Türkiye ile ilgili yazdığı ilk kitabın adı Boğaz'daki Hasta Bekçi. O Almanya'daki Türkiye fikrini oluşturanlardan biri. Very... Türk milleti için uyduruk toplama bir millet diyorsunuz. Atatürk zorlama bir ulus yarattı diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Ben Türkiye sınırları içerisinde birçok etnik azınlığın yaşadığını söylüyorum. O sınırlarda sadece Türklerin yaşadığını da kabul etmiyorum. Almanya'da çok çeşitli etnik gruplar, halklar, değişikliğin mensupları yaşıyor. Siz onları Alman olarak tanımlıyorsunuz. Biz de Türkiye sınırları içindekilere Türk diyoruz. Almanya sınırları içinde yaşayan Türkler Alman vatandaşıdır. Ama Türk milletindendir. Peki onları Alman olarak mı tanımlıyorsunuz? Aslında ben bir Kürt Türkiye'de yaşıyorsa onu da Türk olarak tanımlarım. Onun kültürü veya kimliği Kürt olabilir. Ama Kürt olmayan Türkler diğerlerinin etnik köklerini kabul etmek zorunda. O zaman onlar kendi dillerini konuşmalılar, kendi kültürlerini yaşamalılar değil mi? Tabii ki. Bakın buradaki Türk azınlık Almancanın yanı sıra Türkçe eğitimde alıyor. Danimarkalı azınlık Danimarka dilinde eğitim alıyor. Güneydoğudaki Slav azınlık da Slav dilinde eğitim alıyor. <gülüyor> Öte yandan Hoover Rilşule'de tenefüslerdi bile Türkçe konuşma yasağı konuyor. <gülüyor> o konu başka. Bir cami. Kapıda rastladığımız biri ayrı grupların ayrı camilere gittiğini söyledi. Almanya'da 3 milyon Müslüman cemaat vardı. İstihbarat örgütleri geldikleri ülkeleri etkilemek için onlarla ilişkiye geçiyordu. Almanya'da belli bir grup, özellikle de strateji enstitüleri, İslami cemaate, Müslümanlara çok sahip çıkıyor ama Türklüklerini dışarıda bırakmak şartıyla. Bunu neye yürüyorsunuz? İslami cemaatlere çok sahip çıktıklarını söyleyemeyiz. Yalnız e, burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Yani Hem Türkiye ve Türkler üzerinde e, bir takım spekülatif laflar ediyorlar. Hem de Müslümanların birlik olmaması için ciddi bir gayret var. Yani. Bu küçük mahalle kilisesi her pazar cemaate kucak açıyor. En iyi kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren halk kiliseleri dolduruyor. Onlara aralarında yaşayan 3 milyon Müslümanla ilgili düşüncelerini sormak istiyoruz. Kamerayı gören sevinerek yanımıza yaklaşıyor ve sorunun bitişini beklemeden aynı hızla uzaklaşıyor. Batı doğuyu galiba pek iyi duyamadım. Evanjelist kilisenin en önemli misyonlarından biri başka dinleri Hristiyanlığa çekmekti. Dini propaganda büyük bütçeler harcanarak ve her türlü yol denenerek yapılmaktaydı. İçeriden ork sesi yükselince bir dakikalık bir çekim için içeri girdik. Aynı hızla da dışarı çıkacaktı. Nasyonalist Parti kiliseleri küresel çetenin kaleleri olarak nitelemişti. Bakın bu ülke Almanya... Aslında küçük bir azınlık tarafından yönetiliyor. Sendikalardan medyaya kontrol o azınlığın elinde. Bu azınlık her sorunda İslam'ı işaret ediyor ve tehlike olarak İslam'ı gösteriyor. Amaç bu ülkede bir karşıtlık ve bir öteki yaratmak. Bu arada kendi ekonomik çıkarları yönünde işleri götürmek. Bu azınlık Amerika ve İsrail'in çıkarları doğrultusunda çalışıyor. Süresel politika bir yanda dini çatışmaları arttırıyor, öte yandan İslam'ı kendi denetimine almaya çalışıyordu. Müslüman-Alman kavramı işte böyle ortaya çıktı. <gülüyor> Profesör Uda Steinbach Müslüman-Alman kavramını ortaya atanlardan biri. Ona sormayı çok istediğim iki soru vardı. Biri Müslüman tanımıyla, öbürü Atatürk'e bakışla ilgiliydi. İnsanlar... <gülüyor> Bütün yazı ve sözlerinizde Türkiye'den söz ederken Türkler demek yerine Müslümanlar demeyi yeğiliyorsunuz. Neden? Türkleri tanımlamak için tarihe bakmak ve Müslümanlığı gözden kaçırmamak gerek. Türk'ü tanımlarken Müslüman kimliğini vurgulamak zorundayız. Türkiye laik bir cumhuriyet. Neden özellikle Müslümanlığın altını çiziyorsunuz? Eğer Türkler bırakırsanız, Kürtleri dışlamış olursunuz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri hep Türk sözü öne çıkarılıyor. Bunun iki olumsuz tarafı var. Bu söylem Kürtleri ve Müslümanları dışlıyor. Biz Almanlar olarak Hristiyan geleneğimizi nasıl inkar edemezsek, siz de Müslüman bir dünyanın parçasısınız. O zaman siz de Almanya'da yaşayan Türklere dışlamış olursunuz. Çünkü onlar Müslüman. Batıda Kemalizm, Mustafa Kemal karşıtlığı her zaman gündemin ilk maddesi. Neden? Mustafa Kemal, kendi zamanında Osmanlı İmparatorluğu külleri üzerinde modern bir devlet yarattı. O zamanların milli liderleriyle kıyasladığınızda o bir fenomendi. Bence Mustafa Kemal'i ve Türk toplumunu Kemalizmin ışığında değerlendirmek çok yanlış. Çünkü Türkiye değişti. Mustafa Kemal, yüzyıl önce de kaldı. Onun zamanındaki sosyal ve dini sorunlar farklıydı. Bugün yaşasaydı çok daha pragmatik bir yol seçerdi. Hmm. Eğer Mustafa Kemal ve görüşleri her isteyene göre yorumlansaydı o zaman ortada bir Mustafa Kemal kalmazdı. Türkiye'de bir ulus yoktur. Bu eski bir söylemdir ve psikolojik savaşın en önemli tahrip maddesidir. Onlar da bilirler ki Mustafa Kemal bu cumhuriyeti tüm bir Türk ulusuyla kurmuştur. Kurtuluş savaşı sırasında onun yanında savaşanlar arasında Kürtler de, Çerkezler de, Ermeniler de vardır. Ve Türkiye Cumhuriyeti ırk milliyetçiliği temelinde değil, yurt milliyetçiliği temeli üzerinde yükselmiştir. Fransa'da Flaman, Breton, Bask ve daha niceleri. Almanya'da Zorbon, Schwabe, Fries ve Bavyer ve diğerleri. Acaba Fransız ve Alman ulusunu ortaya çıkaran parçalar değiller miydi? Udo Steinbach'la konuşmak, tüm Avrupa ile konuşmak gibiydi. Sevgili izleyiciler, Avrupa'daki yolculuğumuza devam edeceğiz. 23 Ekim Pazartesi gecesi bayram olduğu için... Bir hafta gecikme ile 30 Ekim'de karşınızda olacağız. Sizden gelen destek mektuplarını, tüm notları tek tek okuyorum. Beni çok duygulandıran armağanlar da alıyorum. Bunlardan birini şu anda dinliyorsunuz. Mustafa Koç, genç bir müzik öğretmeni. Bize Sınırlar Arasında adlı bestesini armağan etti. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Berlin'deki çocuklarımızla baş başa bırakıyoruz. Umarız onlar daha özgür bir dünyada yaşarlar. İyi akşamlar efendim.